Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestaferu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fe la ve men yudlil fe lahadi Ve eşhedü en la ilaha illallah ve ehduhu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Emma ba'd fe inna'sta'kul hadisi kitabullah ve hedi hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr Albaniyat dersinde şu soruda kaldık Yolcu kimse ne kadar mesafede namazı kısaltır? Erban Rahimullah şöyle cevap verdi Allah'ın kitabında veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde yolcu kimsenin namazı kısaltabileceği mesafeyi kesin olarak tayin eden bir nas yoktur. Ancak burada sadece tercih söz konusudur. Biz seferlik hükümlerinin cereyan ettiği yolculuğun mutlak olarak yolculuk olduğu görüşünde olanlarla beraberiz. Bu da Allah Teala'nın şu ayeti gibi sözlerinden alınmıştır. İçinizden hasta olan veya yolcu olanlar diğer günlerde oruçlarını tutarlar. Bakara 184 Allah Teala bu ayette hastalığı mutlak olarak zikrettiği gibi yolculuğu da mutlak olarak zikretmiştir. Uzun ya da kısa her yolculukta seferlik hükümleri geçerli olur. Bundan sonra mesafeye bakılmaz. Bu görüş, Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin Sefer adıyla yazdığı özel bir risalede tercih ettiği görüştür. Yolcu beldesinden çıktığı anda yolculuk hükümleri başlar. Gitmek istediği beldeye vardığında da ister az süre ister uzun süre kalsın, orada yerleşmeye niyet etmediği sürece seferi olmaya devam eder. Eğer yerleşmeye niyet etmez de, kendi kendine ha bugün, ha yarın giderim derse, bu bellede kaldığı süre boyunca seferi olmaya devam eder. Nitekim sabeden sabit olduğuna göre, onlar Allah yolunda Horasan tarafına cihada çıkmışlar. Kar, memleketlerine dönecekleri yolları kapattığı için 6 ay kalmışlar. Bu süre zarfında namazlarını kısaltmışlardır. Diğer bir soru, namazların kısaltılması ve cem edilmesi ne zaman ve nasıl olur? Cevap ne zaman olacağına gelince namazı kısaltması gereken yolcunun cem yapması da caizdir. Bazen isteaza yani özür kanaması olan kadın gibi yolcu olmayan kimseler de cem yapabilir. Nitekim sünnette Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin özür kanaması olan kadına iki namazı cem yapmaya ruhsat verdiği gelmiştir. Zira o kadın özür kanaması olduğu sürede mazurdur. Aynı şekilde kadınlar haricinde sıkıntı bulunması şartıyla erkeklerin de namazları ikamet halinde cem etmeleri caizdir. Bununla beraber Müslüman'ın namazları vaktinde kılmaya özen göstermesi gerekir. İmam Müslim'in sayhinde rivayet ettiği İbn Abbas radıyallahu anh'ın şu hadisi buna göre yorumlanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı korku ya da yağmur söz konusu olmaksızın birleştirdi. Yani cemetti. Dediler ki Ey Ebu Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla neyi kastetti? O da şöyle dedi ümmetine sıkıntıya sokmamak istedi. Yolcu ise sıkıntı olsa da olmasa da namazı cem edebilir. Yolcu hakkında sıkıntı şart koşulmamıştır. İbn-i el-Cevziye'nin Zadül Mead'de yolcu yolculuk ciddileştiğinde ve hemen hareket ettiğinde mi cem eder, bir yerde konaklandığında ve orada kaldığında cem etmez şeklinde gittiği ayrıntılarının bir delili yoktur. İbn-i İbn-i Ömer radyalanmanın şahdisini delil getirmiştir. Yolculuk ciddileştiğinde cem ederdi. Bu hadis konaklayan kimsenin cem edemeyeceğini göstermez. Ancak i̇bn Ömer radıyallahu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve hallerinden bir halini anlatmaktadır. i̇bn Ömer radıyallahu hadisinin mantuku açıktır. İbn-i Kayır ve başkalarının tutunduğu mefhumu ise yolculukta ciddi olmadığı zaman cem etmez. Yani hareket halinde olmadığı zaman cem etmez şeklindedir. Bu olmasaydı bile İmam Malik'in muaddada ve başkalarının rivayet ettikleri Muaz bin Cebel radıyallahu hadisinde şöyle gelmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'e yolculuğunda ve Tebuk'ten dönerken konakladı. Öğle namazı vakti gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırından çıktı ve ezan okunmasını emretti. Ezan ve kamet okundu. Öğle ile ikindiyi Cem'i Cem takdim ile ikinci namazını yani öğle vaktinde kılmak suretiyle kıldırdı. Sonra çadırına girdi. Akşam vakti olunca çıktı ve ezan ile kamet okunmasını emretti. Akşam ile yatsıyı da Cem'i takdim ile kıldırdı. Bu hadis konaklayan kimsenin cem edebileceği hakkında açıktır. İbn Ömer radyalanma hadisi ile Muaz Radyalan hadisini bir araya getirdiğimizde şu sonucu çıkarırız. Yolcu kimsenin ister yolculuk halinde olsun ister konaklamış olsun cem etmesi caizdir. Diğer bir soru. Kişi bazen bir beldede mesela tatil geçirmek için bulunabiliyor. Bu kimsenin bu yolculukta da cem etmesi caiz midir? Cevap. Yolcunun beldesinde olsa bile istirahat halinde mi, yoksa en kısa zamanda dönmek üzere ticari işlerine devam mı ediyor, bunu, bunun düşünülmesi gerekir. Eğer birincisi ise o muhkim hükmündedir. Eğer ikincisi ise yolcu hükmündedir. İnsan kendisini daha iyi bilir. Muhkim mi olduğunu yoksa seferi mi olduğunu kendisi değerlendirmelidir. Aksi halde uygun genel hüküm verme imkanı yoktur. Mesela iki kişi bir beldeye giderler, birisi diğer beldeye gittiğinde o yolcudur, diğeri ise muhkim olabilir. Çünkü ikamet beldesinden buraya gelmiştir. Burada eşi ve çocukları vardır. Sanki bir ikamet beldesinden diğer bir ikamet beldesine taşınmış gibidir. Şahıs belli bir beldede dört günden az kalmaya niyet ederse namazları tam mı kılar yoksa kısaltır mı? Cevap, dört günün yolculuk ya da muhkimlik ile bir alakası yoktur. Muhkimlik ve yolculuk ancak kişinin niyeti ve vaziyeti ile alakalı bir meseledir. Bir beldeye mesela ticaret için giden kimse burada ticaretinin dört gün süreceğini düşünüyorsa mukim olmaz. Çünkü maksadında ve niyetinde yolculuk bulunmaya devam etmektedir. Yolcunun konakladığı yerde mi namaz kılması daha faziletlidir yoksa mescide gidip insanlarla beraber yani cemaatle namaz kılması mı? Cevap, hikmet sahibi şeriat koyucu yolcudan cuma namazını kaldırmıştır. Dolayısıyla cemaat namazda ondan düşer. Lakin ondan düşen cemaat muhkimlerle beraber cemaate katılmaktır. Yoksa yolcular kendi aralarında cemaat olurlar. Daha fazletli olan ise bu, bu yolcuya daha faydalı ve daha kolay olanıdır. Bu hüküm kadının evinde namaz kılmasının hükmü gibidir. Kadının en üstün namazı evinde kıldığıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evleri kadınlar için daha hayırlıdır buyurmuştur. Lakin bununla beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında kadınlar mescitlere gidip gelirler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılarlardı. Ayşe Radıyallahu Anha şöyle demiştir. Müslüman kadınlar sabah namazını Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kılarlar. Sonra alacak karanlıkta örtülerine bürünmüş olarak, alacak karanlıktan dolayı kimse onları tanıyamayacak haldeyken dönerlerdi. Onlar evleri daha hayırlı olmasına rağmen mescitlere de giderlerdi. Hüküm bu şekilde devam eder. Şeyhülislam i̇bn şöyle demiştir. Fazletli olan hükmü fazleti daha az olanı da kapsar. Fazleti az olan ise daha fazletli olanı kapsamaz. Buna dair bazı örnekler verir. Bunlardan biri de kadının mescitte namaz kılmasıdır. Kadın için en fazletli olanı evinde namaz kılmasıdır. Hatta evinin özel odasında namaz kılmasıdır. Bakışlardan ne kadar uzak olursa kendisi için daha fazletli olur. Bununla beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadınlar mescitte namaz kılarlardı. Çünkü onların ilme ihtiyaçları vardı ve bunu evlerde elde edemezlerdi. Böyle bir durumda kadının evinde bulamayacağı ilmi faydaların ve İslami terbiyenin bulunduğu mescitte namaz kılması evinde namaz kılmasından daha fazlettidir. Evden bu çıkış şüphesiz çıkışında ve gidişinde İslami edeplere uyması şartına bağlıdır. Bundan dolayı şöyle deriz. Seferi olan kimsenin cemaatle namaz kılınan mescitte bulunmasında fayda varsa, yani ilmi, ortam bulunması, orada hutbe, ilmi, ders olması gibi faydalar, en fazletlisi mescitte namaz kılmazdır. Aksa halde en kolay ve en fazletlisi konakladığı yerde namazını kılmazdır. Yolcu kimse insanlarla beraber öğle namazı kılar ve bu namazla ikindiyi cem etmek ister, sonra unutur ve ikindi vakti girmeden önce hatırlar. Bu kimse ikindiği kılar mı yoksa ikindi vaktinin girmesini mi bekler? Cevap, burada beklemesini gerektiren bir durum yoktur. Zira cem etmesinde ruhsat vardır. Bazı mezheplerde cem etmek isteyen kimsenin ilk kıldığı namaz esnasında cem etmeyi kalbinden geçirmesi gerektiğini söylemelerinin bir delili yoktur. Bilakis delil bunun tam aksını göstermektedir. Müslim'in da İbn Abbas radyalanmadan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken yolculuk veya yağmur söz konusu olmadığı halde öğle ile ve akşam ile yatsıyı cem Derler ki eyüb Abbas bunla neyi kastetti? İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki ümmetine sıkıntı vermemeyi diledi. İster Cem'i takdim olsun ister Cem'i tehir olsun. Cem'in zikredildiği bütün hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki namazı cem edeceğiz. Cem etmeye, niyet edin dediği gibi bir şey gelmemiştir. Şayet bu hadisler gelmeseydi bile Allah'ın kitabında bulunmayan her şart batıldır. Özellikle de hakkında dinde nas bulunan ruhsat ve insanlara kolaylaştırma gibi hükümlere aykırı şartlar batıldır. Bu yüzden soruya cevap olarak deriz ki aralarından uzun süre geçse bile ister kasıtlı olsun ister unutarak olsun. öyle vaktinde bu kimse ikindi kılar. Yolcu şehre girdiği zaman muhkim imamın arkasında öğle namazını kılacaksa ve sadece iki rekate yetişmişse imam ile beraber selam vermesi hükmü nedir? Cevap bu kimse muhkim imama uyduğu sürece namazı tamamlar. Bu e, seleften yani tabi'in imamları arasında ihtilaflı bir mesele. Mesela Tavus bin Keysan Rahimallah gibi bazı alimler de... E, yani son iki rekete yetişmişse imamla beraber selam verir demişlerdir. Yani buna da e, böyle bir şey var. Bu da Elbani'nin görüşü. Yani e, o bunu tercih etmiştir. Yani seferi olan kimse, e, muhkim olan bir kimsenin arkasında üçüncü rekatta yetişmişse e, imamla beraber o namazı tamamlayabilir. Yani o imam selam verdiğinde namazını onunla beraber tamamlayabilir. Ama işte üçüncü rekate dördüncü rekate kalkıp tam mı kılar? Bilakis e, bunun delili yok. Yani naslarda sarih olarak anlaşılan, yani direkt zahirde e, asıl itibarıyla seferinin iki rekat namaz kılmasıdır. Dolayısıyla imamın arkasında iki rekata yetişmişse iki rekatta selam verir. Ama şöyle olursa, mesela ikinci rekatta yetişti seferi olan kişi. İmam İkinci rekattayken yetişti. O ikinci rekatta yetişen imamla beraber selam vermez. O dörde tamamlar. Çünkü yani üç rekatle kılmasına herhangi bir yol yok. Evet, oruçla ilgili fetvalar. Asyalıların hilali görmeleriyle Afrikalılar veya benzerlerde oruç tutabilirler mi? Cevap bu konuda asıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. Ramazan hilalini görünce oruç tutun, şevval hilalini görünce iftar edin. Bu hitap doğuda olsun, batıda olsun ümmetin tamamına'dır. Lakin bu uygulama bugün kolay değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı alimlerin dedikleri gibi her bölgede ayrı rüyet olduğunu söylememiştir. Bu alimler bunu ancak kendi iştahatları olarak söylemişler ve bu nebevi emri o günün şartlarına göre genel anlamda gerçekleştirmek istemişlerdir. Bugün ise bir anda dünyanın tamamında hilalin görüldüğünü ispat mümkündür. Nerede hilalin görüldüğü sabit olursa bu bilginin kendilerine ulaştığı kimseler oruç tutarlar. Bu durum bazı ülkelerde öncelikle sonralık gibi birçok kargaşalara düşmekten hayırlıdır. Lakin hakikatten mesele İslami hükümetlerle alakalıdır. Bu hükümetlerin oruç vakitlerini belirleyerek İslam toplumlarını bu kargaşaya düşmekten kurtarmaları gerekir. Yani sünnete göre eğer hükümetler sünnete göre hareket etse, hilalin görülmesini esas alsalar e, bu tür kavgaşalar olmaz. Fakat işte farklı ülkelerde, farklı e, İslam, Müslüman ülkelerinde farklı kararların olması hep bu iştihadi farklardan. Mesela hilalin görülmesini esas alıyor fakat mezheple hareket ettiği için işte o ülkede görülen bizi bağlamaz diyebiliyor. Yani aslında hilalle hareket ediyor. Yani şey olarak, görüş ilerle hareket etmek, hesapla hareket etmek değil. Fakat diyor, her ülke kendi başına, kendi ülkesinde gördüğüyle hareket eder diyor. Mesela Suud böyle yapıyor. Dolayısıyla diyelim Suud'da saat 5, yani güneşin batma vakti, Baktılar, gözükmedi. Hemen diyorlar ki Hilal görmemiştir, sayı 30'a tamamlayacağız. Fas'ın, Mısır'ın, yani böyle ülkelerden gelecek haberi hiç umursamıyorlar bu sebeple. Çünkü onların mezheplerine göre her ülke kendi rüyetiyle hareket eder. Yani hadislerde buna yol yok. Yani bu e, batıl bir görüştür. İşte diğer bazıları da hesapla hareket ettiği için böyle her ülkede maalesef e, farklı günler yani Ramazan günleri, bayram günleri, e, yine zilhicce ile ilgili farklı e, kararlar olabiliyor. Burada bilinmesi gereken şu, dünyanın neresinde olursa olsun, hilalin görüldüğüne dair haber geldim mi, bu dünyadaki bütün Müslümanları bağlar. İftar ne zaman yapılır? Güneşin batması nasıl olur? Burada Elbani'nin e, silsetü'l-hedi ve Nur şeyinde kasetinde bir konuşmayı aktarmıştım tecrübesini onu sunacağız Elbani diyor ki bu münasebette sizler burada güneşin batışını ve doğuşunu fecrin doğuşunu görüyorsunuz değil mi Ebu Ahmet diye birisi öncelikle bugün hava bulutlu diyor Elbani bulutlar bırakın diyor yapamayız diyor neden çünkü diyor batı bölgesinde bulunan şehirler açık bölgeler değil ki batı yönünü açıkça görebilelim Buradaki dağ güneşi batışından önce görmemizi engelliyor. Buradaki bu dağ sebebiyle göremiyoruz diyor. Elban diyor ki, batıdaki bu dağ güneşi perdelemiyor mu? Ebu Ahmet batmasından önce mi? Güneş battı mı batmadı mı bilemeyiz. Yani tamam dağ kapatıyor da dağın arkasında güneş battı mı batmadı mı bilemeyiz diyor. Böyle bir şüphe getiriyor. Elban diyor ki, işte bu problem. Neden bu dağ perdelemiş olmuyor? Ebu Ahmet ufuk uzaktır diyor. Ufuk nedir peki? Bunun üzerine Ebu Ahmet sustu. Meclistekilerden biri şöyle dedi. Binalar burada güneşin batışını görmeyi engelliyor. Yani binalar kapatıyor ufku. Elban diyor ki senin söylediğin, onun söylediğinden başka. Bununla beraber cevap aynıdır. Arada sadece fark şu. Doğal, ilahi engel bulunması ile yapay engel bulunması. Ebu Ahmet burada mizah yaparak şöyle dedi. Bu engellerin en uzunu inşallah. Yani bu binalar mesela. Nasıl? Ebu Ahmet aslı engel. Yani insanlar çoğu akşam ezanından önce iftar etmeyi bir fitne ve bir bidat sayarlar. Onlar böyle görürken biz böyle görmeyiz inşallah. Orada bulunanlardan birisi güzel bir soru dedi ve Ebu Ahmet sözünü şöyle bağladı. Lakin bu fitne kapısını kapama babındandır. Özellikle de yeterli kardeşler yoksa bekler ve ezanla beraber iftar ederiz. Bir kişi tek başına olduğunda ben kendi adıma güneşin battığını görsem iftar ederim. Alemlerin Rabbi Allah'a olsun. Hatta akşamdan bir süre önce olsa dahi böyle yaparım. Ama insanlarla beraber olduğum zaman beklerim diyor. Elbani araya girerek dedi ki hayır maksat bu değildir. Her şeyden önce maksat şer'i hükmü bilmektir. İkinci olarak bu şer'i hükme davet metodu gelir. Birisi gayedir, diğeri vesiledir. Gaye ile vesilen arasını ayırmalıyız. ''Sen önceki sözündeki cevabında bunu vesile olarak değil gaye olarak ele aldın. Sen evinin ortasında daha perdeliyor diyorsun. O halde ne zaman iftar edeceksin?'' Ebu Ahmet, ''Ezan eşitliğim anda ederim.'' dedi. Elbani, ''Allah size bereket versin. Müezzin ezanı ne zaman okuyor?'' ''Aslında biz vakit kaybetmeye devam ediyoruz. Müezzin ne zaman ezan okuyor?'' Ebu Ahmet, ''Güneşin batmasından yaklaşık beş dakika sonra okuyor.'' dedi. Elbani Allah seni hidayet etsin ey Ebu Ahmet. Müezzin şer'i vakitlere göre mi yoksa astronomi kesaplara e, göre mi ezan okuyor? Ebu Ahmet astronomi kesaplara göre okuyor dedi. Elbani bu meşru mudur? Ebu Ahmet meşru değildir dedi. Elbani öyleyse biz meşru olanla beraber kalalım. Az önceki sorum meşru olan hakkındaydı. Müezzin akşam ezanını ne zaman okuyor? Ebu Ahmet astronomi kesaplara göre belirlenmiş vakitte okuyor. Elbani az önce konuştuğumuzu unuttun mu? Sonra Şeyh Elbani daha açık bir şekilde sorarak şöyle dedi. Müezzinin şer'i vakitlere göre ezanı ne zaman okuması gerekir? Ebu Ahmet güneş batar batmaz okumalı dedi. Elbani batıda dağ varken güneşin battığından nasıl emin olacak? Yani öyle bir yer ki yani dağ komple ufuku kapatmış müezzin de göremiyor haliyle. Bu ne zaman okuyacak? Güneşin batmış olduğunu nasıl bilecek? Orada bulunanlardan birisi mizah ile dedi ki denize gider. Elban'ı gülerek bu mandir bir cevap dedi. Ebu Ahmet bundan emin olması esastır. Yani herhalde zannına göre e, demek istiyor. Elban dedi ki senden düşünüp de konuşmanı rica ederim. Çünkü soru senin sorundan çıkacak. Nasıl emin olacak? Ebu Ahmet, ben de sana inşallah cevabının bize fayda vermesi için bunu tekrar edeceğim. Ben güneş görünmüyorsa iftar etmek caiz olur demek istemiyorum. Çünkü yüksek dağlar var ve onun ardında güneşin batmamış olmasından korkarım. Elbani işte şimdi size göre vakit geldi öyle değil mi? Yani o sırada e, işte iftar açtıkları vakti kastediyor. Oradakilerden biri 4 dakika kaldı dedi. Bir diğeri 5 dakika var dedi. El-Halebi tabii ki bu astronomi hesaplara göre öyle dedi. Yani takvimde yazan e, vakti kastediyorlar. Elbani görünen o ki insanların çok az dışında hepsi de boşa bekliyorlar. Beş vakit namazın şer'i belirlemelere göre nasıl tespit edildiğini bilmiyorlar. Sonra şey Elbani'nin sözleri şu noktaya geldi. Nice beldelerin ufku deniz sahilidir. Bir diğerinin ufku alçak yerlerdir. Üçüncü bir bevdeninki yüksek yerdir. Dördüncüsünün ufku bir dağdır vesaire. Bunlar ne zaman iftihar ederler? Ezan ne zaman okunur? Şeyh kendisi cevap verdi. Güneş battığı zaman. İster deniz sahilinde batsın, ister alçak bölgede batsın, ister tepe üzerinde batsın, isterse dağ üzerinde batsın. Önemli olan güneşin batmasıdır. Arapçada ve müşahede olarak şu an güneş battı denilir. Ama dağ bulunduğu için beklememize gelince iyi ama... Dağdan başkası olsaydı ne yapmak isterdiniz? Burada sahibi olsaydı bekler miydik? Nitekim az önceki arkadaşımız denize gider demişti. Bu güç yetmeyen şeye zorlamadır. Hakikatte ise din kolaydır. İnsanlar onu zorlaştırıyor. Onlardan bir kısmı cahillerin cahilliklerinden yapıyor, diğer kısmı da aşırılıklarından dolayı yapıyor. El-Halebi dedi ki, şeyhimiz özellikle şu dağın arkasına geçmesi güneşin battığını gösterir. O doğu tarafında gecenin başlaması demektir. Elbani sana dedim ya insanlar boşa vakit kaybediyor. Size göre güneş şuradan battığında iftar etmek helal olur ve akşam namaz vacib olur. Ben burada binalar görüyorum. Siz bu binaların arkasındaki dağı görmek için daha yukarı mı çıkmak istiyorsunuz? Sonra söz Fecr-i Sadık ve Fecr-i Kazib'e geldi. Yani buraya kadar anlaşılması gerekeni özetlersek yani binalar senin Güneşi, ufku görmeni engelliyor değil mi? O binaların arkasında güneş kayboldu mu sen iftar edersin. Sana vacip olan budur. Eğer sen ufku görüyorsan, yani dağ ufkunu görüyorsan, dağın arkasında kaybolmaz. Eğer denizi görüyorsan, yani düz bir zemindeysen, e, senin gözünden güneşin tamamen kaybolmasını beklersin. Esas budur. E, sonra işte fecri sadık ve fecri kaz meselesinde, Ey kardeşlerim şu hadisi bilmeniz gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece şuradan geldiği, gündüz şuradan gittiği zaman ve güneş battığı zaman oruçlu iftar eder. Bu yüzden güneşin battığını gördüğümüzde burada dağ var veya bir diğerinin burada binalar var demesi kuruntulardandır ve hatta fahiş bir hatadır. Tamam şimdi gece şuradan geldi mi gelmedi mi diye bekleyelim. Üzerimizdeki gündüz ışığı doğuya kadar uzanmış halde olduğunda yine batıya doğru uzanmış iken güneş batmış da olsa oruçlu iftar etmez. Yani bunlar mesela akşam ezarını okudukları vakitte de o aydınlığı görürsün. Yine iftar etmez. Lakin gece şuradan gelse yani karanlık başlayıp doğudan üzerimize gelse ve güneş ışıkları ufkun ardında kaybolsa batmış olur ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oruçlu iftar edilir dediği vakittir dersek biz bu üç vasfın bir araya gelmesini düşünemeyiz. Gecenin şuradan gelmesi, gündüzün şuradan gitmesi ve güneşin batması. Yani bu üçü bir araya gelmez zaten eğer e, kastedilen geceyle kastedilen karanlık olsaydı. Bu üç vasfı bir araya gelmezdi zaten. Böylece iftar vakti henüz olmaz deriz. Halbuki bu apaçık Arapça konuşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisine çarpar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Gece şuradan geldiği, gündüz şuradan gittiği ve güneş battığı zaman oruçlu iftar eder. Size ne oluyor da apaçık meselelerde şüphe ediyorsunuz? Güneşin kendisini görüyorsak, güneşin yuvarlağı iner iner ta ki güneşin dairesinin alt kısmı dağ veya binalar ile bir hizada olur. Sonra güneş yuvarlağı kaybolur, kaybolur ve görünmez olur. Logat olarak dinen ve örfen güneş battı demez miyiz? Size ne oluyor da apaçık hususta şüphe ediyorsunuz? Güneş batmıştır. Bizim beklememize sebep olan şey, gündüzün ışıkları doğuda, ortada ve batıda devam ediyor dememizdir. Bu bizi şüpheye düşürüyor. Lakin hakikat böyle değildir. Sonra müezzin akşam ezanını okudu ve şey bu konuşmayı bitirdi. Evet, diğer soru. Oruç tutan Müslümanlardan bazı insanlar ezandan bir süre önce iftar ediyorlar. Bazılar da ezanla birlikte iftar ediyorlar. Bu iki grubun hükümleri nedir? Cevap sen bizimle beraber isen bunu anlayabilirdin. Yani az önceki konuşmaya işaret ediyor. Allah sana bereket versin. Soruyu soran diyor ki ben sürekli seninle beraberim. Lakin sen sahur ezanından bahsetmiştin. Şehirbani akşam ezanından da, akşam ezanından da bahsettik. Akşam iftarda acele etmek ve namaz için acele etmekten de bahsettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin iftarda acele ettikleri sürece hayır üzere bulunmaya devam eder hadisini de rivayet ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolculukta sahabeden birine bize iftarlığımızı getir dediğini de anlattık. Adam, Ey Allah'ın Resulü gündüz önünde demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona getir. Güneşi görecek olsa devesi üzerinde olan görür buyurdu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş kaybolur kaybolmaz iftarda acele ediyordu. Yine Fatiha'yı ezberlediğimiz gibi ezberlememiz gereken bir hadis söylemiştik. O da şu hadistir. Gece şuradan yönelip, gündüz şuradan gittiğinde ve güneş battığında oruçlu iftar etmiştir. İftarda hiç beklemeden acay etmek gerekir. Soruyu soran dedi ki, kişi bir toplulukla beraber bulunuyor. Bu topluluktakilerden hiçbiri iftar etmiyor. Bu kimsenin kendi başına iftar etmesi olur mu? Gecenin gittiğini nasıl bilecek? Şeyh Elbani, Allah sana bereket versin. Az önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kim İslam'da güzel bir sünnet başlatırsa adesini anlattık. Bu adam vaktinin girdiğini yani iftar vaktinin girdiğini biliyorsa bir de buna şunu ekle. Bunu sırf iftarda acele etme sünnetini bildiği için yapıyorsa bu insanların önünde bardağı alıp içtiğinde hurma alıp yediğinde güzel bir sünnet mi başlatmış olur yoksa kötü bir çığır mı açmış olur? Soruyu soran elbette güzel. Elbani evet Allah sana bereket versin dedi. Soruyu soran onlar sana bizim ezanı beklememiz de güzel bir sünnet diyecekler dedi. Şehirban dedi ki Allah sana bereket versin. Burada ikinci bir konuya geçiyoruz. Eğer onların bekledikleri ezan vaktinde okunuyorsa, yani onlar şer'i vakti bekliyorlarsa, hiç kimsenin ezandan önce yemesi zaten caiz olmaz. Lakin biz bugünkü ezandan bahsediyoruz. Zannederim bugünkü ezanın güneşin batmasından 10 dakika sonra okunduğunu işitmişsindir. Soruyu soran kişi, Kişi bugünkü ezanından bahsediyor. Önceki ezanı kastetmiyor. Elban dedi ki, öyleyse bu şekildeki bir ezanı beklemek sünnet değildir. Bilakis sünnete muhaliftir. Ey şeyhimiz, dışarıdaki bazı üniversitelerde kadın erkek karşılığı var. Bir kimsenin buralarda okuması veya çalışması caiz midir diye sordu soru sahibi. Elban dedi ki, bunu uygun görme. Bu caiz değildir. Orada ne okuyabilir ne de okutabilir. Yani ne öğretim görevlisi olarak, ne öğrenci olarak bu üniversitelerde Gitmemelidir. Soru, ayrıntıya ihtiyaç var. Allah kişiyi bunlardan faydalandırabilir. Cevap, Allah sana bereket versin. Ayrıntıya gerek yok. Zira Müslüman başkasından önce kendisinden sorumludur. Birimiz bu okulda Allah'ın fayda vereceğine ve zarar vermeyeceğine garanti verebilirsek ne hala? Kişi bu karışık toplumda kendisi aşırı olacaktır. Bizim orada Şam'da karışık harç değişmez diye bir deyim vardır. Dedikleri gibidir. Lakin ben inanıyorum ki durum Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in gelen şu hadisinde buyurduğu gibidir. Koruluğun etrafında dolananın onun içine düşmesi yakındır. Bu yüzden nefsinin tehlikeye düşmesi hakkında Allah'tan korkan bir kimseye bu ortama girmemesini öğütlerim. Kendini kurtarmaya bak. Ey iman denler, siz kendinize bakın. Hidayet üzere olursanız sapıtanlar size zarar veremezler. Maide 105 Gerçekten ben İslam davetçilerinin birçoğunun bu görüşte, yani bu okullarda okunabileceği görüşünde olduklarını biliyorum. Ve bunun bugünkü muasır ortamın baskısı ve fitnesi sayıyorum. Evet, güya işte buralarda daha iyi İslam'a hizmet edilir veya Müslümanlara daha faydalı olunur düşüncesiyle hareket edenlere bir cevap. Kişi Ramazan ayında yolculuktan gelip evine girdiğinde eşini de hayızdan guslederken buluyor. Bunun orucu bozduğu bilinmesine rağmen bu kimsenin eşiyle cima etmesi doğru olur mu? Cevap bu kimse eşiyle cima etmesi caizdir. Lakin cima ettikten sonra gündüzün kalan kısmında oruca devam etmesi gerekir. Yani bu kişi seferi olduğu için oruç tutmuyor. Yani seferiye oruç farz olmaz için seferden dönmüş Dolayısıyla oruç değil seferiken ve hanımı da e, o gün oruçlu değil. Neden? Hayızlıydı. Fakat ne yapmış? Gün ortasında e, guslettiğini, hayzının temizlendiğinden haberdar oluyor. Bu cima etmez caiz midir? İşte bunun cevabı. Bu caizdir. Lakin e, bunu bitirdikten sonra gün devam ettiği için, yani güneş batana kadar, Oruçluymuş gibi davranması gerekir. Oruca devam etmesi gerekir. Çünkü neden böyle? Ee, mesela kişi Allah Azze ve Celle'nin emrinde yani bu Ramazan ayı içerisinde günlerinde e, orucu tamamlayın. Şimdi bu kadın bu aya ne zaman yetişmiş oluyor? Hayız hali geçtiği zaman kendisinden o oruca muhatap oluyor. Ve o andan itibaren devam eder. Yani yarım da olsa onu saymaz. Tekrar kaza etmesi gerekir. O farklı bir mesele. Ama e, o gün, e, yani Ramazan ayından bir günde e, yiyip içmemek gerekir. Davud Aleyhisselam orucu ile Cumartesi ve Cuma günleri tek olarak oruç tutmanın çirkin görülmesi nasıl bağdaştırılır? Yani burada e, soruda kastedilen, yani Davud Aleyhisselam orucu, bir gün oruç, bir gün iftar şeklinde. Dolayısıyla bu günler cumaya gelebilir, cumartesiye gelebilir. Bu mesela hakkında soruyorlar. Cevap, bazı şeylerin nubah veya müstahap dair genel bir nas gelmiş olup, sonra bu mübahlık veya müstahap'lı kaldıran özel bir nas gelirse, bu diğerini istisna eder. Oruçların en üstünü hadise geldiği gibi Davud Aleyhisselam orucudur. Nitekim tek olarak Cuma günü veya tek olarak Cumartesi günü oruç tutmak yasaklanmıştır. Davud Aleyhisselam orucu genel bir nastır. yasaksa özel bir nastır. Özel nastın yasaklamış olduğu tek Cuma ve tek Cumartesi günü orucu istisna edilir. Bayram günlerine gelince Davud Aleyhisselam orucunda bu günlerde de oruç tutulmaz. Yani bir kimse eğer Siyam'ı Davud tutuyorsa, bir gün oruç, bir gün iftar şeklinde bir şeyi varsa adeti varsa bu Cuma'ya Cumartesi'ye gelmesinin bir sakıncası yok. Cumartesi de zaten sakınca yok da e, Cuma günü hakkında tek tutmak yasak olduğu için ama bayram günlerinde yasaktır. Yani e, Davut orucu tutan kişi de bayramdan sonra devam etmeli buna. Kur'an tilavetini yalnız Ramazan ayına tahsis etmenin hükmü Şeyh Elban Raymola'nın kızı Sükeyne binti Muhammed ve şöyle anlattı. Babala özetle şunu sordum. Bazı imamların Ramazan ayı girdiği zaman sadece Kur'an ile meşgul olduklarını okudum. Kendileri insanlara fetva veren ilim ehli oldukları halde insanlara fetva vermeyi dahi bırakıp Kur'an ile meşgul oluyorlar. Bu doğru mudur? Bu ay hadisleri ve şerhlerini okumayı terk edip Kur'an kıraati ve dersler için tahsis edilebilir mi? Cevabında şöyle dedi. Böyle bir tahsisin sünnette bir aslı yoktur. Lakin sünnette malum olan Sayıha'yında geçtiği gibi Ramazan ayında Kur'an kıraatını artırmaktır. Ama Ramazan ayında yalnız Kur'an kıraatı için tahsis edip, ilim talebi, hadis dersi veya şerhiyle açıklanması için diğer ibadetleri terk etmenin bir aslı yoktur. Bağışlar yapmak, sadakalar vermek ve insanlara iyilik etmek gibi konularda buna dahildir. Tilavet için başka işleri bırakmanın aslı yoktur. Aslı olan şey Kur'an kıraatını artırmaktır. Bunu iyi düşün. Evet, Şeyh Elban Rahim Allah'ın kastettiği hadis şu. İbn Abbas radıyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında olabildiğince insanların en cömertiydi. Cibril aleyhisselam Ramazan ayında her gece Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle buluşur ve Kur'an dersi yaparlardı. İşte Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluştuğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rüzgarla sürüklenen yağmur gibi cömert olurdu. Bunu Bukhar rivayet etmiştir. Ebu Hureyre ve Fatıma radıyalanma bu hadisteki bir bölümü şöyle rivayet etmişlerdir. Cebrail onunla birlikte Kur'an'ı karşılaştırmalı olarak, yani muaraza ile okurdu. Yani mukabele diyorlar ya bugün, yani Ramazana mukabele yapıyorlar. Bu bir bidattir. Mukabele başka bir şey, muaraza başka bir şey. Muaraza yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olan ayetlerden nesk olanı, olmayanı bunu karşılaştırmadır. Dolayısıyla bir kimse... Birisiyle Kur'an dersi yapar, karşılıklı okurlar. Ama mukabele dediğin nedir? Bir kişi okur, diğerleri takip eder. Yani bu muaraza değil. Muaraza senin bizzat okuyuşunu bilen bir kişi karşısında düzeltmendir, kıraatını düzeltmendir. Bu Ramazan'da yapılabilir mi? Yapılabilir. Bu hadise uyar, uyularak bir kimse, mesela hatim usulü, başından sonra her gün mesela bir cüz e, arz eder hocaya ve okuyuşunu düzeltir. Bu meşrudur, bu sünnete uygundur. Ama mukabele denilen metot, bunu Ramazan'a tahsis etmek bu e, asrın bidatlerinde. Zekat bölümü, onu sonraki, heh, kısaymış, onu tamamlayalım. Zekatın Hı. üzerinden bir sene geçmesinden iki veya üç ay önce verilmesi caiz midir? Yani zekatın farz olması için biliyorsunuz havelani havl dediğimiz. Yani bir kimse zekat nisabı olan mala sahip olduğu andan itibaren üzerinden bir sene geçmesi lazım. Bir sene geçtiği zaman zekat ona farz oluyor. Yani bu soruda da diyor ki yani bana tam bir sene dolmadı. Bir ay var dolmasına. Şimdiden verebilir miyim? Bunun gibi bir soru. Cevap buna bir mani yoktur. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas radiyalandı'nın Gelecek iki senenin zekatını aldığı sabit olmuştur. Yani bırak yani bir aylık şey falan iki sene sonrakinin zekatını aldığı sabit olmuştur. Diğer soru malı olan ve üzerinden bir sene geçip üzerine zekat farz olan kimse zekatı vermeyi geciktiriyor. Aynı zamanda babasına çıkan bir borç sebebiyle bütün malı gidiyor. Zekat bu kimseye farz olarak kalmaya devam eder mi? Cevap evet zekat onun zimmetine bir borç olarak kalmaya devam eder. Hayatının son anına, anına kadar ondan düşmez. Yani havelani havl geçmiş bir sene geçmiş nisaba malik olmasından sonra ödememiş zekatını vermemiş. O sırada da başına bir iş geliyor babasının borcu sebebiyle ve malı gidiyor. Bu kimsenin zekat düşer mi manasında bir soru. Hayır düşmez bu kimse nisaba yani bu zekat parası üzerine bir borçtur. Ee, ne zaman buna malik olursa ister nisaba malik olsun ister olmasın zekat vereceği yani o kırkta bir miktara sahip olduğu zaman bunu ödemesi gerekir. Diğer bir soru altın ve gümüş dışındaki pahalı madenlerin zekatını vermek gerekir mi? Ben yani altın ve gümüş dışındaki madenler işte incidir, yakuttur bunun gibi şeyler. Cevap Zekat altın ve gümüş türünden olan nakitlerden gerekir. Yani para da buna dahildir. Çünkü ya altına ya gümüşe endeksidir para. Bunların dışındaki madenlere gelince zekat gerekmez. Ancak ticaret malları konusunda alimler arasında meşhur bir ihtilaf veya bir ayrıntı vardır. Madenlere gelince bu konuda bir nas gelmediği için bunlara zekat düşmez. Ticaret mallarıyla kastedilen, mesela bakın buradaki ifadeye dikkat edin, adamın mücevheratı var. Ama altın ve gümüş dışında bir mücevherat. Buna zekat gerekmez. Yani sadaka verir nafile o ayrı mesele. Ama bunu ticari mal olarak bulundurursa o nasıl? Kişinin ticaret için çıkardığı malın sermayesidir ticaret maliyle kastedilen, Özel sermaye için değildir. Ticaret malları eskiden beri alimlerin hakkında ihtilaf ettikleri bir zekat türüdür. Kimisi farz olduğunu söylerken kimisi farz olmadı görüşündedir. Ticaret malına zekat gerekir mi diye sorulduğu zaman burada kast nisaba ulaşması ve üzerinden bir sene geçmesi şart koşulan sermayenin zekatı kast edilir. Ticaret malının farz olduğunu söyleyenin maksadı, yani bundan zekatın farz olduğunu söyleyenin maksadı, her sene bu malın gelirinden zekat verilmesidir. Bu gelir nisap miktarına ulaştığı zaman nakitlerde olduğu gibi %2,5 zekat çıkartılır. Bu tür zekatın farz olduğunu pekiştiren ne sünnette ne de kitapta bir nas gelmiştir. Lakin burada ticari gelir, gelirinden imkanı olan kimsenin belirleme yapmaksızın ve üzerinden bir sene geçmesini şart koşmaksızın mutlak zekat yani sadaka vermesi gerekir. Şu ayetler gibi genel kapsamlı naslar bu konuda kullanılabilir. Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizden infakta bulunun. Bakara 254 Bu malların %2,5'unun zekat olarak verilmesine gelince bu konuda say bir sünnet gelmemiştir. Sahih bir sünnet diyorum çünkü bu konuda Ebu Davud'un sünnetinde ve başkalarında bazı rivayetler gelmiştir. Şayet bunlar sahih olsaydı dahi ticaret mallarından zekata delalet etmemektedir. Evet, ticaret mallarından zekat yoktur. Ama mesela şöyle diyelim, adam marketçi, market işletiyor. Bu adamın elindeki sermaye olan mal nisap miktarında. Bunun zekatını vermez. Buna zekat gerekmez. Niye gerekir? Bu adam kar eder. Para geçer yani elinde. Bu para nisap miktarına ulaşır. Onun zekatı yani aynı altın gümüşün hükmüne geçmiş olur. Yoksa malın kendisinden e, zekat gerekmez. Ticaret mallarında böyle bir şey yok. Bunun e, hakkında yani ne kitapta ne sünnette bunu emreden bir şey söz konusu değil. Sadece sahabeden İbn-i Ömer radyalanmadan gelen rivayette e, Pazara sürülen malların gelirleri eğer nisap miktarına ulaşırsa onun zekatı vardır. Evet, fıtır zekatının birkaç gün veya haftalar önce verilmesi caiz midir? Cevap bu caiz değildir. Çünkü şeriat sahibinin fıtır zekatının verilmesi için belirlediği hikmete aykırıdır. Bundaki hikmet fakirlerin bayram günü dilenmeye ihtiyaç duymamalarıdır. Eğer fıtır zekatı bayramdan bir hafta veya daha fazla zaman önce verilirse... Bu ameldeki gayenin ortadan kalkacağında şüphe yoktur. Zira fakir o günlerde kendisine verilen sadakadan faydalanır ve bayram günü geldiğinde tekrar muhtaç bir fakir olabilir. Özellikle hükmün illeti orucun temizlenmesi olarak olmuştur. Bu da ancak oruç ayının bitmesinden sonra olabilir. Fıtır zekatından maksat şeriat sahibinin Ramazan'da dilenmeye muhtaç olunmaması olunmamasını amaçlaması değil ancak bayram gününde dilenmeye ihtiyaç duyulmamasıdır. Zekatı verecek kişinin orada bulunmaması ve mekan uzaklığı gibi sebeplerle fıtır zekatının bir veya iki gün önce verilmesine müsamaha gösterilebilir. Bu konuda bazı sahabeden fıtır zekatının bir veya iki gün önceden verdiklerine dair sayı rivayetler gelmiştir. Evet, Allah izni verirse sonraki derste, Alvaniyatta Giyin ve Fıtri Sünnetler başlığına geçeceğiz. Bu konudan devam edeceğiz inşallah. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ve ve